Kur'an-ı Kerim'de bir ayette ''Biz her topluma elçi gönderdik.'' buyuruluyor. Başka bir ayette ise ''Seni ataları uyarılmamış bir kavme gönderdik.'' Bu iki ayet karşılaştırmalı olarak açıklar mısınız? O şeyde ''Her topluma elçi gönderdik.'' değil o ayet-i kerime. ''Ve in min ummetin illa halâ fîhâ nedir. diyor. O şeyde Fatır Suresinde olacaktır. 24. ayet mi? Tamam. 35. sure 24. ayet. Bak burada diyor ki ''İnna erselnâke bil haqqi beşiren ve nezîra'' Seni tümüyle gerçek olan şeylerle gönderdik. Uyarıcı ve müjdeci olarak. ''Ve im ummetin illa khelâ fîhâ her ümmette, ümmetin geçmişinde mutlaka bir uyarıcı vardır. Mutlaka bir uyarıcı vardır. Yani birisi gelir uyarır, insanlara doğruları şey yapar, şimdi uyarıcı başka bir şey, Rasul başka bir şeydir. Mesela şeyde Mekke'de biliyorsunuz, İbrahim Aleyhisselam o, o toplumun babasıdır. Kur'an-ı Kerim de bunu tasdik ediyor. Babanız İbrahim'in dinine uyun diyor. İsmail aleyhisselamın soyundan gelen insanlardır onlar. Tamam geçmişinde Rasul var ve bunlar uyarıcıdır. Ama o arada değişik şekillerde karşılarına uyarıcılar çıkmış olabilir. Bu uyarıcı bazen bir tabiat kanunu şeklinde de olabilir, bazen bir insan şeklinde de olabilir. Birisi gelir uyarır, birtakım şeyler anlatır. Onun için insanlar kafir olurken, bilerek kafir olurlar. Yine tek az önce bir şey söyledim ben size dedim ki bizim temel kavramlar maalesef içi boşaltılmıştır. Ve Kafir dendiği zaman anlaşılan nedir? Allah diye bir varlık tanımayan. A ateist gibi bir şey yani. Ama Kur'an-ı Kerim öyle mi diyor? Baş kafir iblis Allah'a inanıyor, ahiret gününe inanıyor. Allah'ın yaratıcılığını biliyor. Efendim, e, yani meleklerle hiçbir problemi yok. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'deki kafir tanımına bakalım, kafir neydi? Örten değil mi? Olmayan bir şey örtülmez. Kur'an-ı Kerim'in kafir tanımında E, Alimran İmran 106. ayet sıktık sık okuyoruz. Yevmete tebyettu vucuhun ve tesfettu vucuh. Bazı yüzlerin, ak bazı yüzlerin karı olduğu günde ki tüm insanların ikiye ayrıldığı bir gündür o kıyamet günü. Pembelledi nesbetet vucuhum yüzleri karı olanlara şöyle denilecek: E kafarutum ba'de İmana geldikten sonra kafir mi oldunuz? Bak bütün kafirlere söylenen şu iman olacak ki üstün örsün. O zaman herkese bir şekilde bir uyarıcı ulaşmış olabilir. Bunun, bunun Rasul olması yani Allah tarafından gönderilmiş bir Nebi olması gerekmez. Böyle olması icap eder. Şimdi şu aklıma geldi, şeyde Kaliforniya'dan bir profesör hanım gelmişti bizim İstanbul müftülüğünde çalışma yapmak üzere. Demişti ki işte bizim Kaliforniya'nın merkezinde büyükçe bir kilise var. İşte orası satılıyor, keşke Müslümanlar alsa da cami yapsalar. Niye dedim satılıyor? Dedi ki gitmiyoruz. de mi gitmiyorsun? deyince bir sertleşti, gider miyim dedi. Niye dedim? Yok efendim saçma sapan şeyler dinlemek istemiyorum. Yok Allah üçün üçüncüsüymüş. İsa Allah'ın oğluymuş yoksa sen kutsal ruhta bilmem, tanrıymış, çok güçlü, çok kutsal üçlü birlikmiş. Ben şaşırdım tabi. Dedim ki ya, peki sen nasıl inanıyorsun? Dedi ki Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, İsa onun elçisidir, kutsal ruh da ona vahiy getiren Cebrail'dir. Dedi. Şimdi iyice şaşırdım, Allah Allah dedim. Ya bu şekilde inanan kimseler var mı orada Dedim. Tabii ki var dedi. Bizim özel kiliselerimiz vardır dedi. Şimdi dolayısıyla yani insanlara bir şekilde bir tebliğ ulaşıyor ki ahirette herkese inandıktan sonra kafir mi oldunuz deniyor. İşte burada ve min ümmetin illaha fiha nedir? Bu anlam bu anlamada anlama gelir. Evet.